Perişan Efem, Perişan Efem, Türk Radyoda, Türk Radyoda, Türk Efem, Efem, Radyoda Türk Sineması Ramazan Özel. Geçtiğimiz bölüm kaldığı uzundan da gardiyanlara bir dizi konser icrai meşgul eden talat dinleyenlerin kalbinde yeniden tat kurar ve söylediği şarkılar Ramazanı fırsat veren kişilerce. El altından korsan plak olarak piyasaya sürülür Ve o korsan plaklardan bir tanesi Nalan'ın eline ulaşır Mutfakta iftar için dadıyla birlikte hazırlık yapan Nalan Bir yandan Talat'ın yani benim şarkılarımı dinliyor Bir yandan da eski günlerimize dönmenin vermiş olduğu kederi gamı üzüntüyle Kederi yüzüne gark oluyordur Beni böyle bırakıp Gidemezsin sen Bir kalemde seni Natamazsın ki Beni böyle bırakıp gidemezsin sen. Bir kalem de natamazsın ki. Bir, bir pişman pişmanlık sonunda dönme var. Bir, bir pişman pişmanlık sonunda dönme var. Tabtana yapma, kafamda montma, çarpılmama. Ona bunu bakıp. Orhan sedisini basıp çıkarmışlar. Ben, ben, ben, ne de ben, güzel ben, söylemiş. Ben, ben, ben, Selatımın ben, ben, ben kalbine, emeğine, yüreğine sağlık. Ama kızım, taze benim bu başım burada. Ne diyor? Mağlath geçer mi? Kapatın, kapatın, kran, kapatın, parçala, yaparca, g g g g g Ben onu Ya kızım neredesiniz? Anı? Anı? Ama, ama nalan, paşamı başkası gelmiyor, kızım. Tabi kapatın, mağlath, mağlath geçer mi? yaşar. mağlath güzel, mağlath güzel. Tamam zado, kapatıyorum. Başa babacım, iftar sofrasını hazırlamak üzere dadımla teşvik-i mesaide bulunuyorduk. Nalen burada mısınız? Ben de sizi arıyordum kızım. Akşam iftara fakir bir aile davet ettim. Biliyorsunuz, Ramazan'da fakirleri sevindirmek sevaptır. Çok özel bir sofra hazırlamanızı istiyorum. Bir de lütfen onlara fakir olduklarını hissettirmeden güzelce muamele gösterelim. Ne? İftara fakir bir aile mi çağırdınız? Kulahlarıma inanamıyorum. Teessüf ederim yani paşa babacığım. Ne? İtirazın mı var tazi? Evet var paşa babacığım. Neymiş? Yani iftara bu tarz fakirler yerine seviyemize uygun insanlar çağırsak... Ne? ...bir asilzade olaraktan fakirlerden oldum olası hoşlanmamışımdır. Ne demişler? Parasız adam gereksiz adamdır paşa babacığım. <gülüyor> Bence çok güzel düşünmüşsünüz paşa babacığım. Ramazanın gerçek anlamı da budur zaten. Eee şey ben de tam bunu diyecektim paşa babacığım Diyorum neden ramazanda fakirlere iftar vermiyoruz diyecektim Siz benden önce düşünmüşsünüz Yani bu kadarı tevafuk olur paşa babacığım mu olası fakirlere karşı içim hep cız itmiştir Ne demiş bir Japon atasözü Hor görme fakiri yaparsın harakiri <gülüyor> ya, gel ya, Ne? Geldi lan galiba Hadi kapıyı ee, ben açarım paşa babacığım Aç zaruret içinde kalmış. Fakri gariban yoksullara kapı açmak sevaptır. Bak <gülüyor> ah, ne alan? Ne kadar da yardım severim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Oo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz şu iftar için gelen fakirlersiz olmalısınız değil mi? <gülüyor> evet efendim. Ee, bu benim hanımım Şemsiye. Hayırlı akşamlar paşozadem. Bunlar da çocuklarımız. Merhaba amca. Şu uyuz tuhacı dedikleri sen misin? <gülüyor> ne kadar güzel bir fakir çocuk. Şeytan diyor sık boğazım. Anne anne bu Taci amca boğazımı sıkıyordu az kalsın Taci aman Allah'ım neler duyuyorum Neyse e iyi paşa babacım Boğazıma bir şey kaçtı alır mısın diye sordu Ben de boğazını sıkıp çıkartıyordum ya ondan <gülüyor> Üf ya yemeklere bak ya Ay, yemeklere bak. Ay ne güzel ev ya burası Bir sürü oyuncak eşya var ne kadar güzel Hadi oynayalım oynayalım Hadi Aman, çocuklar, kalkın, eşyalara kalkın, eşyalara kalkın. Aman <gülüyor> çocuklar eşyalara dokunmayın yoksa kırarsınız. Lan lan lan oğlum yavaştan kırdınız vazoyu. Allah Allah o vazo kaç para biliyor musun? Ya paşa babacığım ben dedim bu fakirleri ev almayalım diye. Aha kırdılar güzelim Çin vazosunu ya. <gülüyor> O vazo çim vazosu değil ki Taci. Unuttun mu? Geçen sene köşkteki bütün çim vazolarını satıp... ...parasını kumarda kaybedince yerine sahtelerini almıştın. Hehehehe, <gülüyor> doğru ya. İyi o zaman, kırın lan hepsini. <gülüyor> Kusura bakmayın paşam. Çocuk işte, evde oyuncağı olmayınca... ...buldukları şeyi oyuncak zannedip oynuyorlar. Önemli değil, çocuktur. Çirlenir, mumoyla temizlenir. <gülüyor> Allah razı olsun bizi davet ettiniz. Madem dedim Ramazana girdik, bir fakir aileye iftar verelim de aç karınlarını doyursunlar. <gülüyor> ya dikkat ettim de, maşallah formumuzdasınız. Bu kadar zayıf kalmayı niye boştusunuz? Kimden alıyorsunuz diyetleri? Eh, bazı günler yeme ekmek bulamıyoruz. Aç yatladığımız günler çok oldu tabi. Ne güzel değil mi Alan? Bak bu fakirler doğal bir şekilde zayıflıyorlar. Keşke ben de sizin gibi fakirlikten zayıflayabilsem. Ama kahretsin ki zenginiz. Yani şu zenginlik de başa bela değil mi paşa babacığım? Yahu ben bu fakirleri çok sevdim. Her gün davet edelim mi Nalan ne dersin? Nasıl fakirlere karşı olan bilgül alakamı beğendiniz mi Nalan? Devamı gelecek bölümde. Türkiye radyoların tek arka ki komedi programı Perişan efem şu kadar Perişan, Perişan efem her gün çift saatlerde iftar ve son vaktinde dünya radyoda Yazan ben Ömer Pekin oynayanlar ben Ömer Pekin, Serpil Pekin, Serkan Türk Savaş, Bayındır, Teknik Yapım ben Ömer Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyin ki lan Perişan efem Perişan efem Türkiye radyolar Efendim. Türkiye radyolar, Türkiye radyolar Efendim. Perişan efem